Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Esselamu <Sessizlik> <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu vesselamu ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli dinleyenler allah Teala Hazretleri bize bir kere daha bir mektubat dersinde buluşmayı nasip etti bu ders itikatla alakalı İmam Rabbani Kudsesi Ruhu Hazretlerinin yazmış olduğu mektuplarından Derslerinden biridir Hepimize lazım olan Şimdi ölsek Sorulacağımız mesul tutulacağımız itikatlar ve inançlar Rabbimiz hakkındaki inançlarımız Bu mektupta beyan ediliyor Beyan edilecek İmam Rabbani Hazretleri, Kısaca özetle allah Teala bütün nimetlerimizin sahibidir Bütün iyilikler ondandır Öyleyse iyilik sahibine Şükretmek vaciptir Bunu akıl da böyle hükmeder hiç ayet Hadis düşünülmese bile insan aklından Bunu bulabilir Neyi bulabilir? Yani kendisine iyilik edene Teşekkür etmesi lazım olduğuna Efendim ulaşabilir Peki Bu şükür madem vaciptir Bunun yolu nedir? O noktada Akıl devre dışıdır Çünkü akıl Allah hakkında caiz olanı olmayanı Layık olanı olmayanı tespitte nakiz kalır Eksik kalır neden? Çünkü o insanlar hakkında, yaratıklar hakkındaki bir medih ifadesini kalkar, Rabbi hakkında kullanır. Bu insanlar hakkında övgü olabilir ama Mevla hakkında sövme niteliği taşıyabilir. İşte baba tabiri gibi, gökte tabiri gibi falan. O halde şükretmek lazım. Fakat bu şükür kafadan yapılamaz. Ne devreye girdi? Allah'ın gönderdiği dine uymak devreye girdi. Demek ki akıl iyilik sahibine Teşekkür etmeyi zorunlu görüyor mu? Görüyor. Bizim nimetlerimizin Sahibi Rabbimiz olduğuna göre Ona da şükretmek nedir? Farzdır. Bunun yolu nedir? Bunun yolu akıl ve mantık değildir. Allah tarafından gönderilen Dine ittibadır. Uymaktır. O zaman akıl nereye geldi şimdi? İslam'a uymak Zorunludur. Akıl buraya kadar akıl buldu bunu şimdi. Yoksa ayet hadisinden çok delil var. Ama o akıl bakımından getirdi bu işi. zerre kadar aklı olan bunu anlayacak. O zaman Allah'a şükretmek zorunlu. E Şükretmekte kendi başına olmaz. Kendi kafandan yolu bulunmaz. Çünkü Allahu u Teala ile münasebetimiz yok. Görülmüyor, duyulmuyor, e, ulaşılamıyor, idrak edilemiyor. O zaman böyle bir zat hakkında kendi kafandan yorum yapılamaz. Yapılamayınca ne oldu? Yine onun kendi gönderdiği kanallardan onu tanımak lazım geliyor. Ondan sonra da buyurduklarını yapmak icap ediyor ki şükür tamamlansın. Demek ki ne buyurdu son mektubu getirdi? İslam hükümlerini tatbik yani itikat bazında inanmak, amel bazında yaşamak nedir? Olmazsa olmaz bir vazifedir. Çünkü şükür bunlarsız olmaz. Şükür de olmasa efendim İyilik sahibine karşı vefa olmaz, ondan da bir iyilik beklenmez bir daha. Ahirette hiçbir nimet beklenmez. Demek ki iş nereye geldi? Geçen mektupların kulasası olarak, bundan sonra bu mukaddime bu girizgah takip edilmeyecek bir daha. Çünkü artık yere getirdi. Nereye getirdi bizi? İslam şeriatı lazım mı değil mi? Lazım. Allah'ıma, Rabbime, veli nimetime, bütün iyiliklerimin sahibine şükretmek istiyorum. Diyen bir kişinin Tek çıkar çaresine kaldı Şeratı tatbik kaldı Başka türlü şükredemez Tamam o zaman ne, nereye geldik İslam şeratını anlamamız lazım Ne olduğunu bilmeden Onu nasıl tatbik edeceğiz Ve şeriatu leha cüz'ani Şimdi şeratın kaç kısmı vardır? İki kısmı vardır İki parçası var İ'tikadiyun ve ameliyyun. bunun bir parçası inançla alakalıdır. Bunda ne gerekmez? Ne el oynatmak, ne ayak hareket ettirmek, ne secde, ne abdest, ne bir yere gitmek, ne para zekat. Bu itikat meselesinde hiçbir hareket var mı? Ne mal hareketi, ne para hareketi, ne vücut hareketi, ne beden hareketi, hiçbirisi burada söz konusu değil. Bu itikat. Ne demek itikat? İnanmak. İnanmak neyle oluyor? Oturduğun yerde kendi kendine düşünmekle beraber oluyor. Bu kadar basit bir şey itikat İslam'ın bir parçası bu. İkinci parçası ne? Amel. Amel ne demek? İnandığına göre hareket etmek. Ya ne inandın? Namaz farz. Buna inanmasan ne oluyor? Kafir oluyorsun. Kılmasan kafir olmuyorsun. Ancak inanmazsan namazın farziyetine terk etmenin haram olduğunu kabul etmezsen kafir oluyorsun. O zaman amel ne oluyor? O inandığına göre işte gerekleri neyse artık. Onun abdesiydi, taharetiydi, oradan başlıyor ve tatbiki bayağı bir şartlara bağlı oluyor. فَلِعْتِقَادِيُّ Hangisi daha kolay? İtikat daha kolay. Yani inanmak bedava. Yani hiçbir hareket istemiyor. Hangisi daha önemli? İtikat. Niye? Amelsizlikle insan kafir olmuyor, ebedi cehenneme girmiyor. Girer de ebedi cehennemde kalmıyor. Ama itikat noksanlığında yani, noksanlık derken burada artmaz eksilmez. Bu ya vardır, ya yoktur manasında konuşuyorum. İtikattaki efendim noksanlıktan dolayı insan ebedi cehennemde kalıyor, hiç çıkamıyor. Çünkü kafir oluyor, eşittir kafir oluyor. O halde Allah-u Teala ne kadar kolay etti cennete girmeyi ya. Niye? itikata bağladı. Sade itikat yeterliyken, onu da doğru beceremezsen, demek ki sen hiç beni yaradan var, bana bu kadar iyilikler etti, ben onu nasıl anlamam lazım, nasıl tanımam lazım, dinini nasıl kabullenmem lazım, onu bile dert etmedin. Ameli bıraktık, şimdi kenara koyduk. Hiç Allah ile oralı olmadın demektir. Hiç ama. Onu yok saydın yani. Terk ettin tamamen artık sen de terk edileceksin. Ha dünyada bu bir imtihandır. Dünyada Rabbim ne yapar? Herkesin rızkını gönderir, yiyeceğini, temin eder. Eceli mukadderi gelene kadar nefesini aldırır, verir. O ayrı bir şey. Kafir de olsa insan Allah Teala ondan e, ne yapmaz? Alakasını kesmez yani. Çünkü Allah bıraktığı zaman da zaten adam yaşamaz yani. Ama ahiret manasında konuşuyorum. Allah Teala'nın artık okuluna hiçbir rahmeti Söz konusu değildir. Hiçbir vaadi, müjdesi ona yoktur. Amelde de bu iş biraz vardır bazı ameller. Mesela namaz gibi önemli amellerde bu vardır mesela. Ama tabi itikat gibi değildir. Allah-u Teala ne buyur? Ve rahmeti ve si'at kulle şey'i. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Her şeyi. Yani canlı cansız. Mümin kafir. Bu ne itibarıyladır? Dünya itibariyledir. Dünyada Allah'ın rahmeti gavurları kaplamış mı? kaplamasa ne bulacak da yiyecekler? Yağmurları nereden gelecek? Nasıl nefes alacaklar? Bu kadar nimetler içlerinde, dışlarında onları da çevre kuşatmıştır. Onlar hep rahmet değil midir? Ama maddi rahmet, dünyevi rahmet. Rahmeti her şeyi kaplamıştır. Şeytanı bile kaplamış mıdır? Kaplamıştır. Çünkü şeytan şu anda yaşıyorsa neyle yaşıyor? Allah rahmeti var da yaşıyor. Yoksa azap olur şimdiden. Ebedi cehennemde kalacak. Tamam da azabı şimdiden başlasa, azap süresi uzun olur. Şimdiden başlamadığına göre yine nesi var? Bir rahmeti var. Allah'tan ne aldı bir? Söz aldı. Biz, efendim belli zamana kadar, kıyamet kopma öncesinde, gebertilene kadar, dehabbetülar zonu haklayacak. O zamana kadar yaşayacak. Hatta Bedir Muharebesi'nde ne oldu? Bedir Muharebesi'nde Süraka suretine girdi. Süraka kinane oğullarından bir adamdır. Ebu Cehiller Mekke'den çıkarken ya hepimiz çıkıyoruz, arkayı boş bırakıyoruz. Bunlarla da bir kan davamız var. Tam biz Bedir'e gidip de bunlar da Mekke'yi yağmalamasın diye. Korkuyorlar, geri kalacaklar. Bazıların hatta orduyu yarılayalım, i̇şte bir kısım burada kalsın mı falan. Düşünürken şeytan çıkacak, gelecek. O zaman cep telefonu yok ki. Süraka sen memleketinde misin? Buraya gelen sen misin? Nereden soracak yine? Kaç ay geçer? Orada kafile yağmalanacak. E bu Süfyanın kafileyi kurtarması lazım. Ebu bu ceillerin kafilede mallar var. O zaman Suraka geldi. Yani Suraka suretinde kim geldi? İblis geldi. İnsan aynı. Geliyor böyle. Aa, nereden çıktın geldin? Ya? Karada, denizde ararken karada bulduk işte falan. Ya işte böyle. Ne var, ne yok işte falan. Biliyor meseleleri de. Bilmez birşey soruyor işte. durum böyle böyle böyle. Biz Muhammed'e karşı, sallallahu aleyhi ve sellem, çıkış yapacağız işte falan. aa Hiç korkmayın, ben o kabilenin reisi ya. Eşrafından. Onların, te ben teminat veriyorum size. Onlar size bir şey yapamaz. Falan. Ya işte nasıl güvenelim mi? Tamam. Tabi sen dersen olur yani. Sen onların amirisin falan. Ya daha garanti istiyorsanız ben de gelirim Bedir'e. aa Bu çok iyi olur. O zaman hiç korkmayız. Tamam ben oradan adam da isteyeyim ya sizin korktuğunuz adamlar kim der. Müdlic Beni Müdlic'den. Onlardan da bir şey edelim. Bir de ordu almış yanına yani. Oraya ilave. Güçlü adamlar almışlar tamam. Ne zaman ki geldi geldi geldi her yerde beraber. Tam karşılaştı. Estaiz ve felemmâ terâetil fi etân. İslam ordusu ile müşrik ordusu karşı karşıya birbirlen görüşünce... bir şey yok. İblisin eli kimin elinde? Ebu Cehil'in elinde. El ele tutuşmuşlar böyle. Saf olmuş herkes. Küfür safları sıklaştırmış. Müslümanlar da safları sıklaştırmış. Ama birden tabii melek orduları Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıyor bunlar bin kişi, bir bakıyor sahabe 300 küsür kişi. Allah'ım encizli mi vaadetin? Ya Rabbi Sözünü bana yerine getir. Allah vaaddini vaaddini. Vaadini ifaat yani. Söz verdiğin yardımını isterim. Ben bunlardan biz nasıl baş edeceğiz? Bizim silahımız yok, atımız yok. Bir at var Hazreti Miktat'ta. Yani atlı bile yok. İki biri vaad iki kişi biri, vaat bir kişi. E bu sefer ne olacak? Duaları yapınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık üzerinden şey düştü yani. Şalı düştü omzundan, dua, dua, dua, Ebu Bekir sıddık aldı, arkadan şalını hemen omzuna sardı. Ondan sonra arkadan bir kucakladı. Ya Resulullah, kefake munâşedetüke rabbek, Rabbinden istediğin yetersin ha. İleyhübeyyillannallahu aleyhi vecek, Allah yüzünü hak edecek, merak etme diye. Ebu Bekir buralı ya Allah'ın. Hemen teselli ediyor. Efendimizin derdi ne ki? Saltanatı mı var ki gidecek yani? Efendimizin de derdi, din elden gitmesin bir yandan diyor, ''Ya Rabbi, in tehlikâdîl-isâbetul yûm, lâ tu'ubet fil ardu.'' Bu bir avuç cemaat var Müslüman. Bunlar da bugün helak olursa, daha dünyada ibadet edenecek, kalmayacak. mi yekum leke din, ''Dinin kalmayacak Allah'ım.'' Yani Resulullah'ın derdi diyor yoksa, nefsi adına bir derdi yok. O vaziyette, dua biter bitmez, secdede ''Ya hayyûha ya hayyûha Başka bir şey yok. Hz. Ali diyor, ''Gidiyorum, geliyorum secdede, ya hayyûha İsm-i Azam'dır biri var Çok kuvvetli bir zikirdir. Secdede yapılırsa yüzde yüz söker. Başını kaldır kaldırmaz. Melek orduları bir gürültü dağın o taraftan bir gürültüyle Cebrail Aleyhisselam geliyor. Bin melek. Bir gürültü Cebrail Efendimiz'in ön tarafına doğru geliyor. Miki Aleyhisselam sağ tarafına bin kişilik ordu. sol. O nasıl gürültü biliyor musun? İşte öyle bir gürültü sesi yok. Ordu gürültüyle geliyor. Bulut içerisinde yani. Orada e, iblis Melek ordularını görünce, Melek orduları da devrede girince savaşmaya bilfil, başka muharebelerde gelirler, seyrederler, dua ederler, istifar ederler. Ee, bu muharebede bilfil devreye girdikleri için hatta sesi duyuluyor. Akdime Hayzum, Melek diyor ki Hayzum atın adı. Hayzum saldır diyor yani. Bunu herkes duyuyor. Müşrikler duyuyor yani. Fakat sesin sahibi. Görülmüyor. Rasulullah Efendimiz sordu dedi, ey Cibril bu, hangi melekli bu atını saldırdan, atı hayzum dedi. makulle ma kulle Ya ma'arif. gök meleklerin hepsini ben tanımıyorum ki, kim bileyim hangisi dedi yani. Bu sefer iş pahalıya patladı, Cebrail aleyhisselam da tam geldi iblisin karşısına şöyle bir özel muameleyle ile bir göründü biliyor musun? Bu nasıl Ebu Ceylin elinden elini çeker çekmez geri geri gidiyor. Ne kesalâ akıbey, ökçelerin üzerine geri giderken Ebu Cehil, bunu o zannediyor ya yine. Ya senin yardımın bu muydu, sözün bu muydu sen? O zamana kadar gaz veriyordu. La gâlibe lekumul yevme nasi ve inni cârullekum'' ''Ya ben yardımcınızım, bugün sizi kimse yenemez, bu güce hiçbir şey dayanamaz.'' falan falan. ''Hani ne oldu?'' diyor falan. Bu sefer tabi Ebu Cehir baktı ki milletin morali bozulmasın, döndü kavurlara diyor ki, ''Bu diyor Muhammed gizli anlaşmalı'' diyor, bak son dakikada çekildi diyor ya. O onu yine suraka adına konuşuyor yani. Onun iblis olduğundan haber yok. İblis gidiyor, gidiyor, nereye gidiyor? Denize! Kaçtı geri, Sahilden gidiyor. Denize giderken onu bile görenler oldu denize gittiğini. Yani denizin ya sahilde duran adam görüyor onu denize gittiğini. Allah Teala o zaman gösteriyordu. E bu sefer Ne diyor Allah'a? Denize kaçarken Ya Rabbi vaaddekellezi vaadde Ne olur Allah'ım sözünde dur Allah'ım sözünü bozma Allah'ım. Niye? Ne söz vermişti ona? Kıyamete yakına kadar yaşatacağım seni ya, o şimdi korkuyor bu. Yavrulara <gülüyor> diyor ki, ben sizden uzağım. <gülüyor> ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Melekler indi, savaş başladı. <gülüyor> o kadar da gavur değilim ben Allah'tan korkarım diyor. Gidiyor. Yine ne diyor Allah? E sözünü isterim Allah'ım sözünü isterim. Bir yandan Rasulullah Efendimiz de diyor ya Rabbi vaadini yerine getirin. İblis de canını kurtarma derne diyor, Ya Rabbi vaadini yerine getir, ben yaşayayım bari. ha Şimdi rahmet iblisi de kaplamış mı? Peki bu nerenin rahmeti bunlar? Dünyanın. Ahirette rahmeti var mı bu işlerin? Fese ben yakında rahmetimi kime yazacağım? Yani ahirette. Lillezine ettequn, haramlardan sakınanlara, ve ütüne zekât, verenlere. وَالَّذ۪ينُونَ بِعَيَاتْنَا يَا اُمِنُونَ Bizim ayetlerimize inananlara deyince bu ayeti iblis hemen takip ediyor ne ayet geldi. Hemen iblisin kafası yere düşüyor. Benim ahirette rahmetten nasibim yok diye anlıyor. Bu sefer Yahudi Hristiyanlar kafayı uzatıyorlar. Diyorlar ki biz Kevrat'la amel ediyoruz, İncil'le amel ediyoruz. Öyle amel edenleri var kendi kitaplarıyla. Oradaki haramlardan sakınıyoruz. İşte yardım yapıyoruz falan kendi dinlerine göre bazı tatbik edenleri vardır yahudilerin de Hristiyanların da dindarları yani e ayetlerine inanıyoruz Tevrat İncil in yani kendi kitabına o zaman bizde bu rahmet ahirette de taalluk eder mi onları da çıkartmak için peşinden ayet devam ediyor elladinetteb'unur rasulennabiyyel ummiyellezi yecidunhu maktuban indehu fit tevrati vel incil Tevrat'ta İncil'de adını yazılı buldukları ahir zaman peygamberine uyanlara deyince Yahudi Hristiyanların da kafası düşüyor. Kim kaldı ahiretteki rahmete namzet? Biz kaldık elhamdülillah. Şimdi demek ki bu meselede itikat öyle bir şey ki ahiretteki rahmetten de seni mahrum etmiyor. İtikadın düzgünse. Amelin bozuk olsa da cehennemde yansan da sonun cennet olduğu için imanını kurtaran hakkında konuşuyorum. Onun rahmeti yine ne oluyor sonsuza kadar? devam ediyor. Ama tabi yani namazın da burada bir farklı bir yönü var dedim demin. O da neden şu hadis şeriften dolayı? O dinin direği müminin miracı namaz. O kitap gibi kitap daha bir daha bulunmaz. Onda yazdığım hadisler rivayetleri yani şimdi gücüme yetmez toplayayım ha. O halim takatım kalmamış yani. O kadar rivayet var onda. Onu okuması lazım herkesin yani. Ara ara okuması lazım bir Tekrar tekrar. Namaza kevşeklik olursa. O çok mühim. O arada bir hadis-i şerif vardır ileri rivayet ettiğimiz. Ee, ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men sallallahu aleyhi kim beş vakit namazı kılarsa kane lev hakkun alellâ evd hilavcik. Allah'ın onu cennete sokması Allah üzerine bir haktır. Allah söz veriyor. Kâne ahdun. Yani Allah'ın ahdi var ona. Allah sözünü bozmaz. Söz veriyorum sen cennete sokacağım. Beş vakite devam da kolay iş değil ama men terk kim namazı terk ederse felecceli vahtun min ma'allah onun Allah ile sözleşmesi yok yani imanı olsa da namaz da imana ne kadar yakın ki sözleşmeyi bozacak derecede kuvvetli onun Allah'tan alacağı bir söz yok ama şuna söz yok yani direkt cennete gideceğine dair bir sözü yok inshaallahu ve şa'a İsterse affeder, isterse azap eder. Tabi Müslüman hakkında Allah illa bunu azap edecek diye Allah'a bir şey vacip edemezsin. Çünkü Müslümanlar hakkındaki durumu şey bırakmış, açık bırakmış yani. Dilediğime affederim, dilediğime azap ederim kaidesi işliyor Müslümanlar hakkında. İmansız ölenler hakkında اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَنْ يُشْرَكَبِهِ <بِش> Şirk üzere öleni affetmem ayetinden dolayı onların azap garantisi var. İmanlı ölenin kesin azap olacağı garantisi yok. Ama namaz da olsa yanında cennete girme sözleşmesi var. Namazsız kalırsa işte orada cehenneme hiç girmeyeceğine dair bir söz yok. Ha yine de başka bir iyiliğinden affedebilir mi? Edebilir ama o da sana mı denk gelir? O daire bir dava. O iş o kadar riske atılır mı? Ki bu kadar namazsızlara tehdit var iken efendim sen nereden tutturacaksın diye bir garantin yokken İnsan buna güvenebilir mi? Karşındaki olay ne? Aksi takdirde olacak ne? Yanmak. Diri diri göz bakarak canlı canlı yanmak. Yani karşısında da bu risk var yani. Öyle arabam gider, evim gider, karım kaçar, çocuğum ölür diye de bir şey yok yani. Yanmak var. Bir de canlı canlı ölmek olsa hadi o da bir yanarım giderim ya. Ölmek de yok yani. Kimse imanlığının göze alacağı bir tehlike değil bu yani. Bunu ancak imansız göze alır. Allah muhafaza. <gülüyor> Şimdi, İslam'ın iki parçası var. Bir itikat bir amel. فَلِعْتِقَادِيُّ <gülüyor> İnanç meselesi, inanç meseleleri, min اُسُولِ الدِّينِ din, Dinin nelerindendir? Temellerindendir. Temel olmadı mı, bina durur mu? Durmaz. Dinin ayakta durmasını sağlayan temellerden, Temellerden biri nedir? Zaten tümü de orasıdır desek yeri var. İmandır. İnanmaktır. Tastiktir yani. Kalbin doğrulamasıdır. Doğru olduğuna inanmasıdır. Neyin? Allah'ın gönderdiklerinin. Bu itikat temel meseledir. Amel amelle ilgili olanlar, abdest, namaz, gusül, oruç, had, zekat, faiz yememek, yalan dememek, gıybet etmemek, işte helal tarafı, aram tarafı, yani emir tarafı, yasak tarafı, hepsi amele girer. Bunlar neredendir? Minfuru'ud-din, dinin furuatındandır. Ağacın kökü var, bir de dalları vardır. İslam'ın temeli imandır, itikattır İslam'ın dalları nedir? Amellerdir. Şimdi amel nedir? Teferruat değildir. Furuattır. Yani ne demek? İslam'ın kökünün verdiği dallar. Peki ağaç niye lazım? Ürün için. Değilse kesersin sobaya odun için. Tamam mı? Meyve veren ağaç saklanır, kesilmez. Geri kalan kesilir işte. Kağıt olur, şu olur, bu olur, odun olur. Meyve verenlerden yapmıyorlar ki bu malzemeleri. O zaman furo nedir? Dallar. E ne kadar kök olsa da, temel olsa da dal olmadı mı, ürün olur mu? Olmaz. Tadı tuzu? Olmaz. Ha, el ilmu bilâ amel keşşeceri bilâ themer. Ne demek? Amelsiz ilim meyvasız ağaç gibidir. Amel olmadı mı ne oldu ağaç? Meyvesiz oldu. Neyi hak etti? Kesilip bodun olmayı. Hak etti. Hal böyle olunca inanmanın da e, gereksinimi nedir? Tatbirdir. E inanıyorsun da niye yapmıyorsun derler adama. Onun için o dal yoksa meyve yoktur. Meyve yoksa gaye yoktur. Hedef yoktur, fayda yoktur, istifade yoktur. Ürün vermeyenden ne istifade var? Manzara bakıyorum böyle. Ağaçlar yem yeşil. Anladık da acıktık da vitamin lazım da ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz? Hepsi olduğun gibi ondan sonra yem yeşil çam ağacı. Neyini yiyeceğim çam ağacının? Kozalanını mı yiyeceğim? Onun içindir ki Müslüman temeli sağlam olacak itikadı demek istiyorum. Sonra da dalları da verimli olacak, ürünlü olacak yani. Amelsiz olur mu bu iş? Olmaz. Ama ameli yok diye de adam kâfir olmaz. O da Ha ne demek? Meyve suyu olmayan ağaç değil mi? Ha o demek yani. Buna şimdi ağaç, bu da ağaç. Böyle anlayabiliriz. Ve fakidül itikadi, imanını kaybeden, inancını yitiren. Ama burada siz yanlış anlarsınız ki ben Allah'a inanmıyorum, Kur'an'a inanmıyorum, İslam'a inanmıyorum deyince bu sadece böyle olur zannedersiniz. Adam itikadını yitirmiş olur. Bu sadece bu değil. O zaten yitirmiş. Aklında yitirmiş, imanında yitirmiş. O bitirmiş hep şey, her şeyi bitirmiş o. Ümit yok onda mesela. Tövbe ederse üstes O hiçbir şeye inanmıyor, toptan kafir. Peki, itikadını kaybeden deyince Kur'an'ın ayetlerinden bir ayet hakkında itikadı kaybetse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kesin beyanlarından birini inkar etse. İslam'ın inanılması lazım gelen zaruri, ittifaklı, mütevatir konularından birini reddetse Artık ne bahaneyle yani an, aklım almıyor inanmıyorum inanmamasının sebebi ne olursa olsun o mesele değil Bu da nedir itikadını? Kaybetmiş demektir Hatta İslam'ın bütün meselelerine inanıyorum da şu meseleye inanmıyorum desin ama o meseleler derken Yani onu şeye indirmeyin yani müstahap ve edep bazına kadar indirmeyin yani milyarlarca mesele çıkar Burada neden bahsediyoruz? Zaruriyat-ı diniye. Yani inanılmasa insan kafir olacak, zaruri meseleler yani. Mütevâtir hadislerde var, Kur'an'da var. Bütün ümmetin ittifak ettiği konulardan bahsediyoruz. Bunu da kaybetse yine imansızdır. Bir insanın Müslüman olması için bütün iman meselelerine inanması lazım. Ama gavur olması için hepsini inkar etmesi lazım değil. Çünkü birini inkar, hepsini bir peygamberi inkar, bütün peygamberi Bir ayeti inkar, bütün ayetleri Bir kitabı inkar, bütün kitapları inkar. Burada dinde tecezi yok. Bölünme kabul etmez. Bu din bir bütündür. Buna inanacaksın. Bu taşlı pirinç değil. Bunu ayıklayamazsın sen. İtikad bölünmez bu manada. İtikadını yitiren deyince anladınız şimdi yani. Bir meseleyi bile inkar eden bu durumdadır yani. Leyse <gülüyor> necati bu adam kurtulacak insanlardan değildir. ''Vel halâsı min azâbilâ ve hâdûr'' ''Vel halası, kurtuluş, ''min azâbilâ ahiret'' ''Ahiretin sonsuz azâbından kurtuluş'' ''Gayr-ı mütasavverin fî hakkî'' Böyle bir adam hakkında asla düşünülemez. Kurtulamayacak bu hiç, yolu yok. Cehennemden çıkar mı, yedi bin sene, yetmiş bin sene yok, çıkamaz. Niye? imanı getirmiş. Biz size bu Arifan dergisinde bu reddiyeleri niye yazıyoruz? Bu diyelerde itikat meselelerine temas ediyoruz. Mesela şu, şu sayıda, Arvan dergisi ne var? Ayette evlatlık mahrem değildir derken, adam kalkıyor ne diyor? Hoca adam, herkesin saydığı, hürmet ettiği adam, diyor ki evlatlık mahremdir diyor. Bu direktman ayetle çatışıyor mu? Çatışıyor. E ben şimdi buna reddiye niye yazıyorum? Ya sen namazlı abdestli adamsın, bu adam da hacı hoca zannetiyorsun. Bunu dinlersin, kitabını okursun, Buradan itikadı yitirirsin. Bak itikadı yitiren diyor, ebedi kurtulamaz diyor. Ben sana Kur'an'da olunca bir mesele, direkt ayetle çatışınca bir mesele, bunu hoca da dese, hacı da dese, evliya geçinen de dese, dünyanın hacısı hocası toplansa, Kur'an'dan, hadisten çatışsa, bu onların demesiyle meşru olmaz ki. Sen imanını yitiriyorsun yani. Mesela İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceği mesele. Bu adam da inkar ediyor onu da, daha ona reddiye yazacağım sırası gelmedi. Çok inkar eden var, İsa Aleyhisselam'ın e, ineceğini inkar eder. Halbuki bu mütevatir bir konudur. Mütevatir ne demek? O kadar hadis var ki, bu kadar sahabe, bu kadar kitap yalan söyleyeceğine akıl ermez yani. Dolayısıyla bu Resulullah'tan kesinlikle gelmiş yani. E, Resulullah'tan kesinlikle gelmişin manası şu, şimdi burada Peygamber otursaydı, sallallahu aleyhi ve sellem İsa kıyamet yakın inecek ki. ki Bunu dedi Bukhari'de de var, bunu buyurdu. Bunu şimdi burada deseydi, içinizden biri de duyduğu halde olur mu öyle şey deseydi? Hz. Ömer hemen kılıcı çekerdi zaten, ayrı dava. Bu gavur olmuş muydu? Peygamberi duyduğu halde yok dese? Olmuştu. Şimdi onun için hadislerde de mütevatir kaydını koyuyoruz. Niye mütevatir kaydını koyuyoruz? Öbür hadisler, ahad hadisleri olursa, bir sahabeden, iki sahabeden, üç raviyle, beş raviyle gelirse, acaba bu hadisin Resulullah'a ulaşması, o demiş mi dememiş mi de bir şüphe falan girerse, adam yine gavur olmuyor. Ama mütevatir ne demek? Amerika var mı şimdi? He? E ben gidip görmedim. Televizyonlarda gösteriyorlar, o belki Afrika'yı gösteriyor, Amerika diye yutturuyor bana, ne bileyim ki? Ama şimdi ben desem ki Amerika yoktur, bu ne olur yani? E şimdi bu kadar insanın yalanda birleşmesi düşünülemez. Böyle bir topluluktan bu haber gelmiş yani, bu ilim sabit eder. İlmi, insana ilim veren şeyler nedir? Hakayette. Havası selime, habere sadık ve akıl. Yani gözün varsa görerek ilim alırsın, kulağın varsa duyarak ilim alırsın, elin varsa tutarsın sıcak mı, yumuşak şey mı, bunlar hep ilim getirir sana, bilgi getirir. Doğru haber, doğru haberin kısımlarından birisi de nedir? Mütevatir haber. mütevâtir bir haber geldi mi bu sana kesin bilgi ifade eder. Hal böyle olunca neden biz bağırıyoruz? Neden reddiyeler yazmağa çırpınıyoruz? Neden bu millete bu arifan dergisine sahip çıkın, alın okuyun edin diyoruz? Çünkü tehlike nerede değil? Tehlike, ben inanmıyorum, Yahudim, haamım, papazım diye çıkanda değil, ona zaten inanmıyorsunuz. Tehlike, hocayım diye çıkıp da size itikadınızı kaybettirecekler de. Tehlike burada. Mütevatir konuyu, kader yahu, kadere iman gibi bir konuda artık lazım değil derse bir adam halktan biri de bak lazım değilmiş, alın yazısı, malın yazısı yokmuş dediği anda bu, kafir olmaktan başka çaresi yok. Bu şimdi itikadı kaybediyor. E bu adam hoca. Tefsir dersi veriyor, millete vaaz ediyor. Ben de diyorum ki ahirete çıkacağız. Ben vazifemi yapayım. Siz de buna aracı olun, yardımcı olun. Bunu reddiyeleri her yere ulaştırın da millet imanını kurtarsın. Bak namazla kurtarmaz. Oruç da kurtarmaz. Filistin'e yardım etmek de kurtarmaz. Malını mülkünü satsan, Gazze'ye bağışlasan da kurtarmaz. Evvela itikad. İnanç. itikadını yitiren diyor. Onun için size ne anlattım şimdi? İtikadını yitiren diye siz ne zannetmeyin? Allah yok diyen zannetmeyin. İşte Hacı Hoca kılığında, vaaz eden tiplerde bile itikadını yitiren var mı? Var, onu anlatıyorum sana. Bir adam itikadını yitirmek için tümünü inkar etmesi gerekmiyor diyorum sana. Bunu böyle anlatmadıktan sonra ne anladık mektubat okutmaktan? Bir meselede mütevatir konuyu inkar etsen itikadın gider diyorum sana. Çarşaflı da olsan gider. Örtülü de olsan gider diyorum sana. Sen daha ne anlatacağım Kadere inanmadın, kafir oldun. İstediğin kadar namaz kıl. Felan hocaya, efendim... Ben güvenerek böyle diyorum. Nasıl böyle dersin? Dünya kadar tevatür var. O kadar şey görmüyorsun da bir kiti'nin şaz görüşüne uyuyorsun. Böyle iman mı olur? Bu Allah'ın dinidir ya. Peki. İtikadını yitiren kurtuluş ehlinden olamaz. Ahiret azabından halas ve necat bu kişi hakkında tasavvur bile edilemez. Vefakıdül amel, ameli kaybeden. Zayeden, tembel, namazları aksatıyor. Ne bileyim, işte daha çok, işte dayanamıyor, arada oruç tutmuyor, niyet etmiyor, bir şeyler yapıyor, böyle kaçamak ister, faiz yiyor, yalan diyor. Bunlar amel kayıplarıdır. Bunun durumu ne olur? Bak, ona diyemiyor ki, keçinlikle kurtulamaz diyebilir mi şimdi? Diyemez. İmam-ı Rabbani itikatta müçtehit. Ne diyor? Emruhu müfevvazun onun işi ismarlanmıştır ilah meşiyeti sübhanu teala işte ehli sünnet Onun işi Allah'ın dilemesine ismarlanmıştır. Bu mektubat derslerine çok devam edin. Radyodan, internetten nereden buraya gelen bunu bırakmayın. Bu İmam Rabbani itikatta müsteydidir. Resulullah Efendimiz mana aleminde ona ne buyurdu? Sen itikat en temüsteydün fil akide. Sen benim dinimi anlamak ve itikat meselelerinde ictihad makamına yükseldiğinde. Mâmur Rabbani çok beğendi. Bir arkadaşımız çok ihlaslı, mübarek bir insan. Rüyada gördü İmam Rabbani Hazretleri. Çok muteber bir kardeşimiz yani. böyle. Hakikaten pürüzsüz. Allah nazardan muhafaza etsin. Ve bana anlatacaktı dedi. Telefonda anlatmayalım, görüşelim. Cuma sabahı geldi bana ve bana anlattı. Dedi ki ben gidiyorum Hindistan'da. İmam Rabbani Hazretleri mezarın dışında, kefen içinde, yüzü açıldı. Yattığı yerden konuşmaya başladı. Konuşmaya başlayınca biz başına gittik. Mübarek yüzünü gördük, bana bir şeyler söyledi, ben anladım. Bir de baktım diyor, sen peyda oldun, hemen İmam-ı Rabbani Hazretlerini biraz omuzlarından kaldırdın, ziyareti açtın. Adam bunu net gördü. Ha ben de o zaman bunu neye tabir ettim? Bu mektubat dersleri, bu itikat meseleleri, bu kadar hoca susarken, onunla aram bozulmasın diye düşünürken, bu sapıkların çıkıp da kaderi şunu bunu ayetleri inkar ederek meal yazmaları, nasıl ki İmam-ı Rabbani'nin zamanında? Ekberşah dönemi ne yaptı? Hocaları topladı, yeni bir din çıkaralım. Bu diyaloğun temelini attı. 400 küsur sene evvel. Dinler arası ondan bundan karmadan kokteyl yapacaklardı. İmam Rabbani bozdu bu oyunu. Onun için ikinci binin müceddidi oldu. İmam Rabbani'nin yenileme yani bu ihya faaliyeti olmasaydı bugün buralardaki bütün tarikat meşrepleri, el er meşreplerinin tamamı Süleyman Efendi cemaatinden tutun, İskender İskenderpaşa cemaatinden, Sa'meh Efendi cemaatinden tutun, Adıyaman cemaatinden tutun, efendim Işıkçılar, kardeşler cemaatin tutun, hepsini bir araya getirin. Hepsi kimden itikadını almıştır? İmam-ı Rabbani'den almıştırlar. Çokları bir masada toplanmaz bunlar. Değişik değişik grup olmuşlardır ama itikatlarda İmam-ı Ben onun için onlar hakkında hep ne diyorum? Hepsi ehli sünnettir diyorum. Çünkü kaynak İmam-ı Rabbani olunca tamamdır o. Anlatabiliyor muyum? Şimdi meseleyi nasıl anlayalım? Biz, ancak şu fark var, bu kadar batıl çıkıyor, bidat ehli reformist çıkıyor, bizimkilerden bir ses çıkmıyor. Burası bizi üzüyor. İmam Rabbim Hazretleri hapiste yatmıştır, çileler de çekmiştir, Efendim, çok eziyetlere maruz kalmıştır, sürgünler yemiştir. Ama o zamanki Ekberşah düzeni hocalara bu dini değiştirecekti. Hocalara, alimler, İmam Rabbani hep kötü alimler, kötü alimler demesinin sebebi neydi? Yani kötü alim derken adamın bir günahı var, şu var, var, oradan bir kadın geçiyordu da gözü aldı bir baktı kadına da falan da bu hemen kötü alim olmaz. Bu herkesin yapabileceği bir günah kısmıdır. Kuluz biz. Kötü alimin manası nedir? İtikadı bozuk demek. İtikadı bozuk. Millete yanlış fetva veriyor. Adamın günahı kendiyle Allah arasında ayrı bir şey. Ama milleti saptırıyor bu. Ne, ne olacak? Ee, onun için. iblisi gördü diyor Evliya Allah'tan biri. Kenarda boş oturuyor. Dedi ona ki senin işin mi bitti bu kadar adamı saptırmak? Vazifen nerede kaldı? Ne oturuyorsun tenada? Dedi ki bu zamanın hocaları bana söz verdiler. Dediler ki sen ancak gidersin kalplere vesvese verirsin. Adam ya uyar ya uymaz. Ya dinler ya dinlemez. Ama biz kürsüye çıkarız vaaz ederiz milleti saptırırız. Sen bu işi bize bırak dediler. İhale onlara kaldı diyor. Mektubatta İmam Rabbani bunu yazdığı zaman 400 sene evvel yazıyor, o da kaç yüz sene evvel gibi Evliyaullah'ın keşfinik söylüyor. E, bu adamlar var iken şeytana iş mi kalır ya? Eli sünnetim diyerek çıkıyor, eli sünnetin içine ediyor yani. Bu ne yapacağız? Onun için kardeşler, İmam Rabbani Hazretleri'nin inanç, itikattaki tecdit, yenileme operasyonu, yani ihya faaliyeti diyelim ona, Dini yeniden parlatıp canlatmış. 400 sene sonra o parlat, parıltı devam ediyor. Efendi Hazretleri bu kadar bu işin üzerinde durmuş. Bu mektubata sahip çıkmış. Bir gün bir gece geçirmemiş bunsuz. Bir sabah diyor çok yorgunduk. Bugün okumayalım dedik. Hemen İmam-ı Rabbani gelmiş diyor. Şadırvanın oraya ihvandan biri görüyor. Nerede bu caminin imamı Mahmut Mahmud demiş. Efendi Hazretleri diyor aman aman aman ölsek kalsak. Ne kadar yorgun olsak mektubat, mektubat, mektubat okuyacağız. Anladın mı şimdi? Şu mektuplar 400 sene sonra milletin inancına yön veriyor. Bu sahabe düşmanlığı şu anda kol geziyor. Bütün mektubat bunu tahlil ediyor ve çözüyor. O mektuplara da geçeceğiz inşallah. Ondan sonra bunlar bilinmediyse ya şianın, ya mezhepsizin, ya tasavvuf düşmanının, efendim reformistlerin akımlarına maruz kalırız. Allah muhafaza itikadımızı yitiririz, kaybederiz. Ahirette hiç kurtulma ümidimiz kalmaz. Yine amelde noksanlıkta işte adamın Allah'a kalır. Fe <gülüyor> in dilerse onu affeder ve in şa'azzebu dilerse azap eder ama azapta ne var? Bir kaderi zenbihi günah miktarı kaydı var. Azap ederken sınırsız azap ederim demiyor. Suçu kadar diyor. Zaten suçunu da birebir yazıyor biliyorsun. Tevbede de siliyor. Afta sınır var mı? Hafta yok. Adamı sil baştan sıfır ettim seni günahsız diyebiliyor. Adam ne kadar tulum günahkar olsun. Ama azap ederse de kendini sınırlamış Rabbim. Zinnallah la yazdım iskâleder. Zerre kadar zulüm yok ya. Suçu kadar. Diyor. Orada kendini kayıtlamış kendisi. Evet. O halde ameli yitirenin işi Allah'a kalmış. Ölmeden evvelde tevbe kapıları açık. Şudur budur. Hastalık şökerlik Müslüman'a hepsi fayda Günahlara kefaret, sildire sildire sildire eline kıymık batsadan tut. Başına ne dert gelse, çoluk çocuğuna ne bela gelse hepsi onun günahlarından silin Yeter ki iman olsun. Yani Allah'tan geldiğine inansın, kadere rıza göstersin. Tabi bu zaten imandandır. Kadere razı değilim diyen. Kafir olur, onu bırak. Hal böyle olunca vel huludu finnar cehennemde ebedi kalmak mahsusun bifaqidil i'tikad Kime mahsustur? Cehennemde kimler ebedilik alacak? İnancını yitirenler. Bunlarda ebedilik var. Bak bu adam yine ne diyor? Dergide de ona da inaret diye yapacağız. Cehennem sonsuz değil diyor. Cennet ve cehennem. Bunun gibi çok var bunu diyen. Diyor ki cennet cehennem sonsuz diyemeyiz. Ayetler halidine fiya ebeda diye. Bütün Kur'an hepinizin aklında var. Çok duymuşsunuzdur. Halidine fiya ebeda dedim mi zaten. Herkes der ki Kur'an okuyor der yani. Bu kadar net ayetler var yani. Bir de Halidine yetmemiş. Kulut ebedi kalmak bir de Allah ebedia ile tekit etmiş. Layhuvuhani'l azap azapları dindirilmeyecek diye başka ayette beyan etmiş. Velamun zarun onlara göz açtırılmayacak beyan etmiş. Ve ma'amina bi muhracin onlar oradan asla çıkartılacak değiller. Bu kadar ayet varken adam diyor ki bu gayıp haberlerindendir. Buna kesin bir şey konuşulmaz. Yani Allah var mı diyeceksin. Gayba girer. Ne bilelim diyecek yani. Aynı eşit yani. Ayet hakkında bu kayba girer. Ne bileyim bu ayet var mı bu demek yani ha Allah var mı da aynı şey yani. Hal bu. Kim şimdi bizim dinimize sahip çıkacak? Kim biz bu davete çıktık yardım edecek? Kim bunu insanlara tebliğ edecek, duyuracak? Ekmeğimiz bitti de sizden ekmek mi istiyoruz? Mübarek. Börek yemeyiz bir yanmış kabuk yeriz. Ne yapacağız? Bulduğumuzu yeriz. Ama bu din nasıl ulaşacak? Biz ne yapacağız? Yardım lazım oluyor işte. Bir herkes bir ucundan tutsun. İlgilensin bu işle. Tebliğ yapsın. Ulaştırsın milleti bu adreslere. E şimdi ne yapalım? İnanç gitti. Cehennemde ebedi kalmak kesinleşti. Hiç çıkış ihtimali kalmadı. Ve Cehennemde ebedi kalmak nedir? Hasredilmiştir. Kasredilmiştir. Kime? Alâ münkiri barûriyâti din. Dinin inanılmasın zorunlu olan meselelerinden birini bile... İnkar edene sını, inkar edene kısıtlanmıştır Onunla sınırlanmıştır Yani dinin zaruri meselelerinden Hiçbirini inkar etmeyen adam Cehennemde ebedi kalmaz arkadaş Ne kadar günah olursa olsun kalmaz arkadaş. Ha son nefeste imanlı kurtarı kurtarmaz Ayrı bir konu Biz imanlı ölen ölmeyen Açısından konuşuyoruz Vefakıdül amel amelden oksanlık yapan Hatta tüm amelleri yapmayan Bunda tümü oluyor Anladın? İnancını kaybeden derken birini bile kaybeden tümünü kaybetmiş. Ameli kaybeden derken isterse bütün amelleri kaybetmiş. İmanı tamam anlı secdeye değmiyor ya. Mesela. Ama inanıyor tam. Böyle insanlar var. Ve muadde ben, bu adamın ahirette azaba düşmesi ihtimali var mı? Kuvvetle muhtemel. Çünkü birçok ayet hadis tehdit ediyor. Kuvvetle muhtemel. Başka bir af, rahmet devreye girer, başka bir iyiliği karşı gelir mi? Zayıf bir ihtimal. Ama ihtimal ya. Bu adama azap var diyelim. Cehennemde ebedi kalacak mı bu adam? Cehennemde ebedi kalmak mefkudun fi hakkı. Bu adam hakkında söz konusu olmaz. Hiçbir amel yapmasın. Bütün günahları da yapmış olsa ebedi kalma ihtimali bile yok. ihtimali bile yok. Mutlaka sonunda Çıkacak. Çünkü hadis-i şerifler böyle. Aç kerimeler böyle. Yahrucu cehennemden çıkacak. Men kana fi var. Ya beni harideli şaretin buğday kadar, arpa kadar, hardal kadar sonunda geliyor zerre kadar. İmanı olsa, imanı ne demek manası? Yani ameli hiç olmadığından imanı zerre kadar. Yoksa imanı Bölünüyor manasında değil. Yani benim imanım daha kadar, onun imanı zerre kadar. Bu ne demek? Yani ben İslam'ın tümüne inanıyorum, o da üç maddesine inanıyor. Bu mu demek? He? Bu hocalar nasıl anlatıyorlar bu zerre işini? Bu zerre işi çok izah ister. Bu zerreyi de takılan çok. Nasıl oluyor biliyor musun? Adam Kur'an'ın çoğunu inkar ediyor, cuma kılıyor bir tek. Ben de adama cavur bu diyorum, zındık diyorum. O da bana diyor ki, deme öyle zerre kadar imanı var, Cuma'ya gidiyor diyor. Halbuki Cuma'ya gitmek zerre kadar imanı gösterir mi? Hiç Cuma'ya gitmese bile imanı bütün olabilir. Çünkü itikat ne dedim, amelle alakalı değil de. Ama Cuma'ya gitti, bayrama gitti değil, beş vakit kılsa bile bir ayeti inkar etse, bunun zerre kadar imanı var mı? <gülüyor> Yok, iman bölünmez diyorum sana. Peki niye zerre kadar iman diyor? Ameli hiç olmadığından, sıfırın altında olduğundan ameli, onun için adamın imanının nuru ve gücü kuvveti zerre kadar. Yoksa bunu anlatamazsan hatta kadar, kupna kadar, zerre kadar o hepsine inanıyor, bu yarısına inanıyor, bu birine inanıyor, bu da kurtaracak. Nerede kurtaracak birine inanan? Bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Aman ha! Doğru anlamadan sakın anlatmaya kalkmayın. Buralar biraz ayak kayacak yerlerdir. Yani bir ufak beyanda hata Yanlış yorumda sıkıntı çıkar. Siz yine bizim sohbetlere havale eden insanları. Ben anlatırım bunu deyip anlatırken çuvallama tehlikesi çok buralarda. Bizim Atıf amca öyle yaptı. Dişçi Atıf amca rahmetli Allah rahmet etsin. Amasya'da gidiyoruz. Bizim bir sahabi vardı. Ona da Allah selamet versin. 20 25 sene evvel tokat, turhal sohbete gidiyoruz. Biliyor musun? O da oturdu arabanın önüne bizi götürüyor Tural'a. Oradan bizim şoför diyor ki o da Ahmet Şimşek miydi neydi? bazandadır. Allah selamet versin. Kardeşler hep bizimle gezdiler senelerce. Ne arkadaşlar? Ondan sonra dedi ki bak buralarda dedi virajlar var dikkat et derken biz tarlanın ortasına girdik. Bir de baktık tarlanın ortasındayız. Dedi bak buralarda virajlar var derken o da böyle gitti. Yani ne anlatıyorum? Buralar ayak kayıncak kayıntılı yerlerdir buralar. Burada biraz ben böyle anladım diye anlatılmaz da doğru anlarsan anlatabilirsin. Bunu da sağlamasını nasıl yapacağız? Aşağı inip bir de sen anlat diye herkesi dinleyemem. O bakımdan doğru anlayın bak. Yani doğru anlayın ama anlatma noktasında biraz sıkıntı var. Ama ben size yine net tekrar etmemin sebebi niye? Bu konularda çok tekrarcı olduğumun sebebi niye? İnat meseleleridir yerleşsin diye. Sünnettir bir şey üç kere tekrar ederdi. Hadi şirin. Ama bizim millet sıkılır. Ben onun için bir saatte üç saatlik konuşurum. Süratle neden bizim millet bunu alır böyle yani tekrar tekrar aynı şeyi anlatıyor der hadi sen de anlat bakayım dedim mi anlatamaz o zaman tekrardan da bir şey anlamamışsın sen ne yapacağız ki demek lazım ona madem anlat bana evet ne bileyim iş farklı bir anlayışlar çıktı şimdi a kânetil min usûl din ve zârûr zârûrîyat İnanç meseleleri dinin temeli mi şimdi anlaşıldı? Temelidir. İslam'ın olmazsa olmazları mı? Mecburi inanılması gereken hususları mı? Evet. Lecime en biye O zaman bizim de diyor kaçınılmaz olarak bu meseleleri açıklamamız lazım Bunları hepsini anlatacak inşallah. Evvela inanç meseleleri. İnsan bu kadar bir şey bilse yine imanını kurtarır. Bu mektup çok meşhur bir mektup. Hem de bunu kadına yazmış. Ne kadınlar varmış ki ne akıllı. Zeki. ''Ve hâki sügâne tafsilun fil ameliyyâ'' Peki, amel meselelerinde ne vardır? Efendim? Tafsilat vardır. Ne demek? Detay var. Yani namaz. Ben bile daha ne kadar yazsam yazacak mesele kaldı. İlmal yazdım yok, tadil erken ayrı yazdım yok, öbürü... Namazın tafsilatı çok. Orucun bozanı var, müfsidi var, farzı var, vacibi Mesele çok. Amelde tafsilat var, bir de mavucudi ya, onların da füruatı var, dalları, dalları, dalları. Yani fıkıh meseleleri, yani inanacağım meseleler desem, bir kitaba sığdırırız onu. Mesela bizim İtikad Risalesi. Yani, bizim İtikad Risalemizi bir insan güzel kavrasa, hazmederek anlasa, bu adam eli sünnettir, tamam. 90-100 sayfayı geçmez. Ama fıkıh meselelerinde bütün hükümleri, helal, haram, farz, vacipleri anlatalım, anlayalım desek, yüzlerce cilt kitap da bitiremeyiz. Onun için, e havale ettik, beyan neha Fıkıh meselelerinin beyanına alâ kütübül fıkhı, fıkıh kitaplarına havale ediyorum, ben fıkıh mektupları yazamam diyor. Bütün fıkıh, dünya kadar cilt mektup nasıl yazacağım diyor, fıkha bakın diyor. İşte bizim bu namazil mahalliydi, oruçtu, şimdi efendim... Hac ömre çıkacak vs. Diğer Ömer nasıl evvendiği Mali gibi bunlar lazım. Yalnız ma'abeyani şemmetin sonunda mektubun diyor, bir koku koklatacağım size. Namazdan, oruçtan, abdestten bir şeyler de anlatacağım yine. Kısa bir <gülüyor> Niçin li't terghib fi bazı'l ameliyyâti zarûriye Mecburi ameller var, farz namaz gibi. Bu zarûri amellerin bazısına teşvik sadedinde bir nebze, bir koku koklatacağım size diyor. Onlardan bir şey bahsediyor. Mektubun sonunda amelle ilgili güzel bir izahlar gelecek inşallah. Namazla vesireyle alakalı olmak üzere. Bütün geçtiklerinizin ruhu için bir şehadet Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Hepsinin hepimizin geçtiklerinin ruhu için el Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hocaefendi ile tefsir dersleri.